Her gün şehrin sokaklarında birbirinden farklı, birbirinden ilginç, milyonlarca öykü yaşanıyor. Ve bizler de programımızda, Kentin Gizli Öyküleri programında bu ilginç yaşam öykülerini öykülerin kahramanlarından dinliyoruz. Bugünse ise konuğumuz uzaklardan, Kars'tan bizlerle birlikte oluyor sevgili İlhan Koçulu. İlhan Bey programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş gördük. Hoş duyduk diyelim. Ne güzel. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, olabildiğimizce iyiyiz, olabildiğimiz kadar iyiyiz diyelim. Ne güzel. Ee, İlhan Koçulu kimdir, yaşam öyküsü nerede, nasıl başlamıştır desem, nasıl anlatırsınız bize? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Tekrar. Ee, İlhan Koçulu 1958 Kars Boğatepe köyünde dünyaya gelmiş. Ee, bir çoban Çiftçilik ile uğraşan bir ailenin çocuğu. Ee, 1870'ten bu tarafa da peynircilik peynir yapan bir aile. Ee, ilkokulu ve liseyi, ortaokul liseyi Kars'ta. Hmm. E, üniversite için İzmir'de bir dönem, e, iki yıl, üç yıl, üç yıl devam etti. Daha sonra üniversiteyi bıraktı. Tekrar e, şu yaşamına. Çiftlik yaşamına döndü, halen de yerel ürünlerle ilgili çalışmalar sürdüren bir çiftçi. Çiftçisiniz. Ee, bir solukta anlatınca yaşam öyküsü böyle ama biliyoruz ki biz onun içerisinde e, bir yolculuk var, bir serüven var. O serüvenin de çok fazla dönüm noktası var aslında. Bugün İlhan Koçulu bir peynir ustası olarak kendinizi tanıtıyorsunuz. Bir peynir ustası diyorsunuz ama aslında bir yerde de bir Anadolu bilgesi bize göre. Sizleri dinleyicilerimizle tanıştırmak istedik, yaşam öykünüzü paylaşmak istedik. Ee, Kars'ta, Kars'ın Boğatepe köyünde doğdunuz. Ee, evet. Ve köy yaşamında aslında e, ailenizin e, birkaç kuşaktır peynircilikle ulaşan bir ailenin çocuğu olarak e, peynirle aslında tanışıklığınız orada başladı değil mi? Doğrudur. 1870 yılı ilk peynirin atölyeye dönüştürülme yılı. Ee, evet. Aile Kafkasya'da çobanlık yani koyun yetiştiriciliği ve sığır yetiştiriciliğiyle geçimini sağlar. 1870 yıllarında e, Kafkasya'daki sanayi devrimi süreci, Avrupa'nın sanayi devrimi sürecini e, yakalama amaçlı Rus yöneticilerin, çarların başlattığı bir akımla birlikte, biz de Kafkasya'da İsviçre'den gelen yat, e, yatırımcılar, iş adamları ya da ya da ustalarla e, tanışıp peyniri atölyeye. Atölye çiftlikten atölyeye taşıyarak peynirle tanışma sürecimiz başlar ailenin. Hı hı. Sonra 1917 Ekim devriminden sonra e, karsa gidiyorlar. E, ben karsa geldiklerinden beri de peynirle uğraşıyorlar. Biz de peynirin içine doğduk diyecek yanlış olmaz. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Ee, böyle, evet, bir ço çocukluk köy çocukluğu çok güzeldir çocuklar yaşamın içerisinde yaşamın içerisinde yaşamla tanışarak o doğayla birlikte doğanın sorunlarına karşı savunmalar ve çözümler geliştirecek bir ben kendim 5-6 yaşından itibaren çalışırım. İlk önce kuzuları gittik, sonra danaları gittik, biraz dinince ondan sonra teyniri de çıkardık. Müddet biraz daha büyüdük, besaizenlerin gittik, biraz daha büyüdük peynir çavaklıyı yaptık. Öyle yaşamımız yaşam ikimiz okul yani öğretim ve öğrenme ustadan öğrenme ve öğrenimle geçti. Bir yandan sonra... okul hiç eğitim hiç bırakmadınız, bir yandan okul hep devam etti, bir yandan da köy yaşamında devam ettiniz. Sonra İzmir'e bir gün yolumuz düştü. Kars, Boğatepe evet, köyünden İzmir'e İzmir e geçiş düştü. <gülüyor> zorlandınız mı? İzmir'e gittiniz. O dönemde ne o, neydi düşünceniz, hayaliniz, geleceğe dair planınız? Ee, karşıdan sonra İzmir, e, köy yaşamından sonra e, bir şehirde, büyük bir şehirde öğrenci olmak nasıldı o yıllarda? Yani baştan şunu söyleyeyim. Ee, hala da bu devam ediyor. Köylü veya köylülük gıda üretiminin temelini oluşturuyordu geçmişte. Hmm. Şimdi gökte gıda üretim süreçlerinin bir grubu küçük çiftçilik, çiftçi köylü aile üreticilerinde bir grubu şirketlere kaldı. Ee, şöyle bir algı oluşturdular hep kafamızda. Ya yani köyden nefret edilir, köy sevilmez, köyde yaşamak çok büyük eziyettir, köyde yaşamak çok büyük bir zahmettir gibi bir algı oluşturdular. Bu algıda. Çocukken, gençlik döneminde herkesin kafasına bir an önce köyden kurtulayım kafasını, mantığını geliştiriyor. Biz onunla işte üniversiteye gidelim, okuyalım, köyden kurtulalım, köyün dışında yeni bir yaşama gidelim diye bir koşturmacanın içerisine, bir gayretin içerisine girdik. Ee, ama üniversiteye gittiğimizde üniversite yaşamının kendi güzellikleri, kendi hoşlukları var. Ee, ekranlarında, yaşıtlarında yaşıyorsun. Bir müddet sonra... Büyükşehir'in yaşamı içerisinde ben ilk dönemden beri şey oldum yani ah duydum bir an önce özlem duydum geri dönmeye. Orada da bir takım sorunlar yaşandı, çözüldü, çözülmedi ama çok şey öğretti o şehir Bugün belki de kırsal yaşamla bu köydeki yaşamı bir aşka dönüştürüp köydeki yaşamla bu şekilde bir bağ oluşturmamın temellerini o şehri daha iyi tanımak. Ya da tanıma fırsatı bulma. Daha iyi tanımak tanımak çok şey. Uçsuz bucaksız bir şey şeriflerde. Evet. Şehitlerde. Öyle söyleyeyim. Peki daha sonrasında bir de yurt dışı deneyimi var. Yurt dışına gidiyorsunuz. Ne yaptınız yurt dışında? Neler yaptınız? Nelerle uğraştınız? Ya, yurt dışında o da bir sevda işte. Heves. Gittik dolaştık. Numuralarda iş bulunduğu dolaşırken Orada da peynir atölyelerinde işçi olarak çalıştım. Çırak olarak çalıştım. Usta Yamağı olarak çalıştım. Ama işini çok samimi söyleyeyim. Orada kendimi geliştireceğim diye peynir atölyelerine falan gitmedim. Orada yapabildiğim bildiğim işi olduğu için iş ararken e, orada gittik çalıştık öğrendik. Ama bugünkü yaşamda bugün e, Kars'ta yaptığımız peynirlerin gelişmesinde oradaki mandralarda gördüğüm, öğrendiğim bilgilerin çok büyük faydasını görüyorum. Ve buradaki çalışmaları işte bir de üniversitelerdeki konuya vermiş bilim insanlarının desteğini alarak değiştirip geliştiriyoruz. Hı hı. Değilir biliyorsunuz bir canlı organizma. Evet. Ona ne kadar özen gösterseniz, ne kadar ilgi gösterseniz doğru bir Yolculuğunuz o kadar kalitesi artıyor, lezzeti artıyor ee, ve faydalı beslenmede faydası artıyor. Evet, aslında yurt dışından daha sonra İstanbul'a dönüyorsunuz, değil mi? Yani Doğru. İstanbul'da Doğru. E, yine devam eden bir yaşam var. E, orada İstanbul'daki süreçte neler yaptınız ve daha sonra nasıl aslında karşıa geri dönmeye karar verdiniz? Yani topsam. 90... 4.94'de falan döndüm. Ee, İstanbul'da hem tekstil yapıyordum, hem ulusal, ben tekstilde konfeksiyon diyelim, e, hem de ulusal peynirlerin pazarlamasını yaptım evet. uzun süre. Ee, 2000'li yılların başlarında köyümüzde bir yüzü gibi olay köyün ünlü bir okulların açıldığı gibi köyün servis aracına bir tır çarptı köyden 23 kişiyi bir günde kaybettik. Evet. O, ceneze, o dönemde işte cenazelerin tersim ve taziye süreçlerinde 40-45 gün, gün köyde kaldım. Ya e, evet. o zaman geri köye dönme kararı aldım. Ağzımı da kaybetmiştim o süreçte. Köye geri dönme kararı aldım ve döndüm. Bugün de çok mutluyum. Döndüğümüz... Köye, köye geri dönüp yaşamın bir kısmını köyde devam ettirdiğim için. Evet döndünüz ama işte döndükten sonra aslında hikaye başlıyor değil mi? Ee, bugün e, dinleyicilerimize birazcık bahsetmek gerekirse e, İlhan Koçulu ismi aslında Kars için Boğatepe Köyü için çok önemli özel bir isim. Çünkü döndükten sonra siz yine e, babadan atadan gelen peynircilik mesleğini devam ettiriyorsunuz ama bir başka bakış açısıyla ve başka insanlara da gelir kapısı yaratmak üzere kadınlara e, köydeki gençlere gelir kapısı yaratmak ve tersine göçü başlatmak üzere öyle bir noktaya geliyor ki Türkiye'nin ilk Eko Müzesi'ni, Peynir Müzesi'ni kuruyorsunuz aynı zamanda. Yani aslında peynire aşık bir insanla şu anda konuşuyoruz. Döndükten sonra nereden geldi aklınıza bu fikir? Peyniri bu kadar ön plana çıkarıp başka insanları da tersine göçü sağlayacak şekilde gelir kapısı oluşturmak. Neydi size bu motivasyonu sağlayan ve nasıl başladı bu hikaye? Yani şimdi baştan şunu söyleyeyim, hani şairder ya hamdım oldum. Evet. Yani o köyün dışındaki e, geçen yıllar biraz olgunlaştırdı bizi, biraz olgunlaştırdı. Köye geldiğimizde de hani dünyadaki örneklerine baktık, nasıl peyniri geliştirdiysek e, peynirin gelişmesi için o peynirin ham maddesi olan sütün üreticilerinin de e, bir sosyal varlık olarak da yaşamlarını kolaylaşması gerektiğini düşündük. Ha, birlikte yani düşündük düşündüm diyemiyorum. Burada küldeki arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz araştırdık. Köy 230 hane, iki köy 80 haneye inmişti. 55 ve 30. Ee, Neler nasıl oynayabiliriz diye uğraştık, düşündük. Düşündük, önce düşündük. Önce düşündük. İç yıl çok daha sürecini boşta geçirmedik. Tartışma sürecinde e, kaybolmaya yüz yerel tohumlarımızı da e, çoğaltmak e, yolunda bir çalışma sürdük ki onların üzerinden birleşelim diye. Bu tohum üzerinden birleşelim. E, yaşam biliyorsunuz hala aromatik bitkilerle ilgili bir çalışma. Bir sonra erkeklerle bunu yapamayacağımız erkeklerle çok uzun soluklu sürdüremeyeceğimizin belirtileri ortaya çıkınca kadınlarla köyün kadınlarıyla bu konuyu sohbet konusu yaptık. Onlar bu işin içerisinde gönüllülük temelinde hatta çok istekli olacaklarını koyunca önümüze kadının önce aile içi yönetimde Aile içi yönetimde hak ettiği yere gelmesi, sonra bir adım üç adım daha ileri gitmesi şeklinde bir hedef koyduk başladık ve bu hedefler bugün kadınlarla 54 kişilik bir derneğin 45 üyesi kadın ee, çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor köyde iş e, şifalı bitkiler ve aromatik bitkilerle ilgili iki tane bitki kurutma tünyemiz var. Bir tane eko müze var. Eko müzelerle ilgili sadece şunu söyleyeyim. Diğer müzelerden farkımız öğlenik yaşamın içerisinde öğlenik üretip yaşatan müzelerdir. Kars'ta 32 çeşit peynir var. 32 çeşit. Bu 32 çeşit peynir üçe inmişti. Şimdi 16'ya altıya çıkardık. Onların proses e, süreçlerini şunları, bunları araştırıp belge altına alıp her sene de bir tanesini pazara kazandırmaya çalışıyoruz. Bu da yine kadınlarımızın sayesinde oluyor. Aslında ee, Anadolu'da... Çalışmanın sonucunda şu anda e, hem kırsal turizm diyelim, e, biz dayanışmacı turizm diyoruz ona. E, hem müzenin e, faaliyetleri içerisinde e, kaliteli ve iyi peynirler diğer şifalı bitkilerden yağ çıkarma, sabun yapma vesaire gibi faaliyetlerle köyde bir yaşam sürüyor. Köye bol miktarda yani şey geliyor, ziyaretçi geliyor. Gelen ziyaretçiler köydeki sosyal yaşamı denklendiriyor. Bu da köyden göçü önledi. Hem gelirin gelmesi hem sosyal yaşamın güçlenmesi. Köyde tersine göçü başlattı diyebilirim. 15-16 tane ev er geldi ve geçti durdu. Kars, Boğatepe köyünden bahsediyoruz. E, peynire aşık bir insanın aslında tekrardan memleketine doğup büyüdüğü topraklara dönmesinin ardından oradaki değişimi nasıl tetiklediğini, değişimi nasıl harekete geçirdiğinden bahsediyoruz. E, Anadolu'da e, kadınların önemi eğer bir projede bir şeyde başarıya ulaşmak istiyorsak her zaman söylüyoruz. Kadınları işin içine dahil edebilirsek muhakkak başarı kaçınılmaz olacaktır. Ne düşünüyorsunuz bu süreçte? Katılıyor musunuz bu sözlerime de? Ya, yani katılmamak ne mümkün? Sürdürülebilirlik dediğimiz şey. Yani kadın yaşamı sürdürülebilirlik üzerine zaten anlı olması, soyu sürdürmesi. Bak soyu sürdürmesi hmm. tamam erkek de çok büyük bir etken. Ee, ama e, kadının işin içerisinde olması daha değerli toplu daha toparlanma daha uzun soluklu acele etmeden gidiyor çok hatırlıyorum da yaşadık gördük işte bizim buradaki yaşamımızın e, bu kadar e, düzenli ve e, ağır ağır da gitse her yıl bir ilme kazanması çalışmalarımızın hı hı. kadınların elinde işin olmasından kaynaklanıyor. Peki biz dinleyenler bu Peynir Müzesi'ne, Eko Müze'yi bu köyü ziyaret etmek isterlerse e, nasıl ulaşırlar, nasıl gelirler, nerededir bu Köyü? E, bu Köyü Kars'ın kuzey batısında 45 kilometre göle yolu, göle art yolu üzerinde 45. kilometrede peynirmüzesi.org diye bir sitemizde var. O siteden de bilgi alabilirler. Kışın ziyaret edip kahvaltı yapabilirler. kahvaltı alabiliriz. Yazın köyde konaklama şansları da olur. Köyde konaklamalarda ama hizmet beklemesinler. Bizimle birlikte üretim sürecinin içine katılsınlar. Çünkü gelen tüm misafirlerimiz, tüm konuklarımız öyle bir şey faaliyetin içinde olmayı kabul ederek geliyorlar. Buradan dönerken de çok mutlu dönüyorlar. Çok mutlu dönüyorlar. Bu sene kaç yıldır yapıyoruz bu sene ekon faaliyetler faaliyetleri arasında bir e, yaz okulu yapıyorduk üç yıldır ama geçen yıl bıraktık bir sempozyum vardı hmm. sempozyum, yerel geleneksel filmler sempozyum bu sene yeniden tekrar yapacağız temmuz ayında e, çocukların lise öğrencileri alıyoruz bir hafta kanlıyorlar ee, köy yaşamını tanıma ve gıda üretimçilerini tanıma, ee, köydeki genç yaşlılarıyla tanışma, onlarla dostluklar kurma amaçlı ee, bir etkinlik yapıyor müzemiz. Bu etkinlikten de arkadaşlarımızın, insanların haberi olsun, lişeli gençleri alıyoruz. Köyde her eve iki, iki genç, iki genç dağıtık ve gündüzleri de o gençler ortak etkinlikler yapıyorlar. Peynir yapmak, Un nasıl, ekmek nasıl yapılıyor tarladan, değirmene, değirmenden, fırına, oradan sofraya nasıl geliyor onu Bir de kendi kendilerine nasıl eğlenirler. Hı hı. Bu üç başlıkta bir, biraz okulu bir haftalık ama. Yani İlhan Koçulu'nun Boğatepe köyündeki değişim süreci devam ediyor, etkilemesi devam ediyor. Geriye dönüp baktığınızda kendi hayatınıza peki İlhan Koçulu neyi başardı desem ne söylersiniz bize? Valla, belki biraz benziyiz olacak ama. Şimdi bunların hepsini biz köylülerimle, köydeki arkadaşlarımla, dostlarımla birlikte yaptım. Ama ben bir şeyi başardığımı düşünüyorum. Kendim yaptığım işlerden mutlu olmayı başardım. ondan memnunum, onu diğer insanlara, bir başardığımı dışarıdakiler bilir. Ama kendim açısından mutluyum, yaptıklarımdan mutluyum. Onu başardığımı düşünüyorum. Peki İlhan Bey'in yaşamı bir günü nasıl geçiyor? Bunu hiç sorma. <gülüyor> Yoğun geçiyor yani orası de, kesin. Bir şeyle söyleyeyim. Gecede 4 saat ya da en uzun 5 saat uyuyorum. Bunun dışında hem bilgisayar, hem peynir atölyesi, hem peynirler hem satış, hem pazarlama hem de yaptığımız bu işler olumlu örnek olarak kabul edildi. Onları Anlatma, her çağrıldığın, her çağrılan yere de gidemiyoruz ama gidebildiğimiz kadar yerlere gitmeye çalışıp e, yapıyorum. Yani şey, geçen oğlum şey diyor, ya baba sen yemek yemeye bak yok diyor. Yani kendine zaman ayır yemek ye, Hı -hı. nasıl yemek ye, yapılacak bir sürü iş var. Yani yapmaya kalktıktan sonra insanın e, bakış açısında. Takım şeyleri gördükten sonra da o kadar çok yapılacak iş var ki hı hı. sosyal sorumluluk anlamında o kadar çok yapılacak iş var. Körumsunu hiç çekeceğimizi de bilmiyorum. Peki aileniz, o, çocuklarınız. duyuyorum onun dışında çalışıyorum. Aileniz, çocuklarınız peki siz köye döndünüz İstanbul'dan bambaşka bir yaşama e, yelken açtınız. E, onlar bu durumdan memnunlar mı? ben döndüm ailem bir oğlum var bir de işim var onlar çok döndü sayılmaz onlar yazları geliyorlar kışları geri dönüyor gidiyorlar oğlum üniversitede öğrenci hı hı. mutlular ama onların köye gelişleri 5-6 yani ay zaman geçirmeleri onlara da çok faydası oluyor yakırsal yaşam eli toprakta yaşam insanlar çok iyi bilsin insanın kendine dönmesini Kendine dönmesini sağlıyor. Kendine dönmede e, iç huzuru, iç huzurda mutluluğu getiriyor. Yani ailenin mutlu olmasın ki iç huzuru yakaladıktan sonra? Evet. Peki, e, baktığınızda bu kadar çok peynirli iç içe olmuş bir insana bu sorulur mu diye düşünebilirsiniz ama İlhan Koçulu için peynir ne demek desem ne söylersiniz bana? Tek kelime aşk. Başka aşk bir şey değilmiş. Sizin için yaşam Her kısa gün, hali. Hani şöyle söyleyeyim. siz hiç aşk oldunuz mu? Aşk oldunuz hep aklınızın bir köşesinde ne yaparsanız ne ederseniz yaktın kalkın aşkınız aklınızda. Sağa dönün sola dönün yine o aşkınız. De şimdi bizimki değil, Latte'inki aşk. Aşk yaşam motivasyonu. Diğerken haz yani bir tat haz besliyor ama o Hı -hı. tat haz nasıl bir tat haz onu birlikte oturup yediğimizde, onu dilin önünde, arkasında, sağında, solunda hissettiğin zaman ya ben bunu başarmışım dediğin zaman çok farklı bir şey. Başarmanın hazı, lezzetin hazı, iyi temiz gıda üretmenin hazı, bunlar hepsi bir araya geliyor. Onun için aşkı yaşıyorsun, kıyınırla da olsa yaşıyorsun. Ne güzel, ne güzel ifade ediyorsunuz. İlhan Bey, şimdi aslında topraktan koptuk ve belki de yaşadığımız birçok şey bundan kaynaklanıyor. Hastalıklar, ortaya çıkan sorunlar, her şey aslında o topraktan insanoğlu uzaklaştıkça daha çok ortaya çıkmaya başladı. E, geriye dönüp baktığınızda aslında çok iyi bir kırsal yaşam, kırsal kalkınma modeli olarak bir köyün peynirle kaderinin nasıl değiştiği, insanların kaderlerinin nasıl değiştiğini e, çok canlı bir örneğisiniz. Farklı bir yaşam var. Kırsalda, köyde, oradaki insanların mevcut yaşamlarını sürdürerek e, bambaşka bir yaşam sürmeleri mümkün. Bunun da dediğim gibi en önemli kanıtısınız. Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Sadece yaşam şehirlerde, büyük şehirlerde değil. Ya şimdi yaşam bir bütündür. Bunu şey olarak ele almak lazım. Yani bütünün parçaları olarak ele almak lazım. Yani buradaki sıkıntı bizim Anadolu'da 1980'den sonraki sıkıntı şu oldu. E, kırsal alan yani gıda üretim alanlarını köylere, şehirlere topladılar. Yani şehirlere gelen insanlar, göç ettirilen insanlar oradaki sosyal yapıya ne kadar uyum sağladılar. İnanın burada toprağın bilgeliğini, 10 bin yıllık tarımın bilgeliğini, Dünyesinde taşıyan insanların çoğusu camilerin bahçelerinde boş boş konuştular. Evet. Sadece anılarını anlatan üretimin, üretimin dışına çıkmış insanlar durumuna düştüler. Ve onlar çok mutsuz yaşadılar. Hastanelerde sürekli ilaç aldılar. Sürekli ilaç aldılar. yaşamlarınıyla öyle tamamladılar. Bir taraftan da Anadolu'nun toprakları çoraklaştı, çörekleşti. Anadolu'da Bizim çocukluğumuzda kendi kendine yeten dünyada yedi ülkeden biri gıda iken şimdi en büyük ithalat kalemini, en büyük ithalat kalemini gıdaya gönderen, gıdaya yatırım şey ödeyen bir ülke durumuna düştü. Yani toprakta şey olması ortadır. gereken kadar insanın kırsalda yaşamasının önü açılmalı, desteklenmeli. Kentlerde bir ihtiyaçtır. ...sosyalleşme açısından bir ihtiyaçtır. Çerpte yaşayan insanların... ...kırsal alanda... ...kendini dinlenmesi toprakta... Yapı, ...yani vücudunun... ...ayağının toprağa basması... ...vücudunun dinlenmesi açısından bir ihtiyaçtır. Bunun her ikisi de ihtiyaç. Birinden birini reddedip... ...birinden bir diğerini öne çıkarmayı... ...çok ben şahsen kendim açısından... ...doğru bulmuyorum. Fakat Çok teşekkür öyle... ederiz bir tarafa toplanırılmasını bir tarafın yok edilmesini yıkılmasını tavsiye etmiyorum. Sizler gelin yılda 5 gün, 10 gün, 15 gün kalın kalın bizlerle birlikte. Bir sosyalleşelim, doyalım size. Siz gelin toprağa burada temas edin, bir toprakla şeyiniz İletişiminiz başlasın yani Anadolu'nun her tarafı için diyorum Tabi tek başına evet. Boğatepe için demiyorum Elhan Bey çok güzel o, anlatıyorsunuz Karşılıklı olarak yaşamı renklendirme Güzelleştirme anlamlaştırma Olarak yaşamınıza girsin Buyurun. Umarız çok teşekkür ediyorum Programımızın sonuna geldik artık son saniye, son saniyelerdeyiz Çok da güzel anlatıyorsunuz bölmek istemedim Çok teşekkür ediyoruz bugün programımıza konuk olduğunuz Hayat hikayenizi bizlerle paylaştınız Sağ olun oğlumun fırsatları verdiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür ederim tüm dinleyicilere. Gıdanız şifanız olsun diyorum. Bekliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.